صلى عليك الله يا خير الورى تعداد الحبات الله ما غيث همى فوق الله الرحمن الرحيم الحمد kıymetli dinleyenlerimiz. Mektubat-ı Şerife dersinde mektubu okuduğumuz, takip ettiğimiz mektuptan kalan dersi devam edeceğim inşallah. Ee, yarınki ders inşallah perşembe sohbeti yani saat 8.30'da e, televizyondan yapılacak. Hayder Derneğimize geçemeyeceğiz. Memleketin ahvali ortada. Bize de istihbari bazı bilgiler geliyor. Bu bilgiler e, muhaciasında mesuliyet almamak için, sizleri de sıkıntıya sokmamak için efendim, bu şekilde bu sıkıntılı günleri vatanımız, memleketimiz için çok sıkıntılı olan bu kargaşa günleri ee, geçirmemiz için Allah'ımıza dua edelim. Huzur içerisinde, selamet içerisinde inşallah sohbetler güven içerisinde yapabileceğimiz, sohbetler e, yapabileceğimiz günlere bir an evvel kavuşmamız hususunda Mevla'ya müracaat edelim. Çünkü yani memleketi karıştırmak istiyorlar. Referandum öncesi bunlar artabilir. Sonrasında da tabii birden ortalık şey etmeyebilir, istikrara kavuşmayabilir. Bundan dolayı biz bunları mülaza ederek efendim biz de ismi kabarık olan, kendimiz aslında hiçbir vasfımız olmayan, hiçbir etkimiz yetkimiz olmayan fakat adımız üzerinden tabii haber değeri olan, reklam değeri olan bir konumda olduğumuz için akılla hareket etmek durumundayım. Bu mesuliyetleri alamay alamayacağımdan ...gelen bilgileri de değerlendirerek, görmüş olduğum rüyalar da hesaba katarak, efendim, bir kargaşa malzemesi olmayalım. Onun için e, Lalegül TV'den sohbetlere devam edelim. Yarınki akşam da saat e, işte 20.30 diyorsunuz işte saat 8.30'da ben normal Cuma gecesi sohbetimi yapacağım inşallah. İnşallah, canlı yan yapacağım inşallah. Ee, mi'raç gecesine kadar böyle devam edecek. İnşallah Mi'raç gecesi, Recep Şerif 27. gecesi, herhalde 23 Nisan e, akşamı oluyor. Yani 23 Nisan zaten herkes bayram isminden dolayı, bayram gününden dolayı biliyor ya, 20, 23 Nisan pazarı pazartesiye, Bağlayan gece, recep Şerif'in 27. gecesi. Çok fazla netli bir gece. Artık onu öncesinden de ilan ederiz. Ee, Hayder'de inşallah mübarek Miraç gecesi münasubetiyle toplanırız inşallah. Allah'ım o zamana kadar vatanımız, milletimiz, ehli sünnet kardeşlerimiz hakkında dinimiz, dünyamız için en menfaatli olanları halg eylesin. Mazarratlı ve şerli olan bütün hadiseleri başımızdan bütün musibetleri sarf eylesin. Amin. Biz size duacıyız. Sizden de dua bekliyoruz. Gecen ders, yani dün ben hastanelerde Kolonoskopi falan oldu. Bir parça falan aldılar. İşte inşallah hayırlı haber alırım. Onda raporu daha çıkmadı. Dualarınızı beklerim. Ondan dolayı dünkü üçünü çekim yapmıştım. Şifa-i önce de hastane günümü bildiğim için. Ee, bu yüzden Suriye'de olan tabi İdlib'deki şeyi, e, ...devamlı dualar ediyoruz fakat işte canlı yayın olmadığından orada konuya giremedik. Tabii büyük veballi işler, büyük mesuliyetli işler bu işlerin ta başlamasından itibaren... ...çok iyi hesap edilmesi, kitap edilmesi gereken şeyler maalesef tasavvuf yollarına... ...sülük edilmediğinden, mürşidi kâmillere müracaat edilmediğinden, istişare ve istiharelere önem verilmediğinden altı, altı buçuk, yedi seneye giden süreçte milyonların tecavüze uğramasına, milyonların şehit edilmesine, milyonların sürgün edilmesine şahit oluyoruz ve olmaya devam ediyoruz. Bu vebal altında kalkmak çok zor ahirette. Yani kim bunlara bu aklı verdi, fikri verdi, kim bunlara kalkın dedi, oturun dedi, biz anlamadık yani. Hiçbir alim böyle bir fetva verip de Hiçbir e, mürşit, hiçbir veli efendim, e, sokağa çıkın, dökülün ve ortalığı karıştırın, ondan sonra üzerine bomba yağdırın demez yani. İslamiyet biliyorsunuz, gücünü toparlamayı وَلَا تُلْقُوا بِيَدِّكُوا لَتْ tehlike ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diye ferman buyuran kitabımız var. Ondan sonra e, gayrı meşhurda olsa zalim de olsa, yönetimler, yöneticiler, tabii bunları ıslah etmek, düzeltmek elden gelmiyorsa, ayağa kalkılmakla, sokak hareketleriyle, radikal faaliyetlerle, bütün kadının, kızın, çoluğun, çocuğun canı, malı, ırzı, namusu, tehlikeye girecek bir durumda ise, İslamiyet'in emri nedir? Sabretmektir. Dua etmektir, emr-i bil marif yapmaktır, okuyup okutmaktır. Hiçbir zaman e, masum insanların başına bomba yağdırmaya sebebiyet verecek hareketleri İslamiyet tasvip ve tavsiye etmemiştir ve etmez. Ama yani gelinen süreçler sorgulanmıyor. Aynı hatalar bir daha yapılmasın diye insanlar e, tarihten ibret almıyor, tekerrür devam ediyor. İnşallah daha beterleri olmaz. Şu anda yani İdlib'te 13 kadar radikal e, terör örgütünün yani dinci geçinen terör örgütünün yuvalandığı bilgisi geliyor. Sırf El-Nusra'nın, bu El-Kaide'nin er fer'idir, oradan ayrılmadır. Bunlar biliyorsunuz. IŞİD'in bir değişik bir versiyonudur bunlar da. İşte Allah kökte diyen, işte, türbe ziyaret eden kafir diyen, işte, Vehhabi kafası. Bu adamlar 40 bin yani silahlı militanın idlib'te oldu. 40 bin bir bomba yani. E şimdi bunlar e, ...Hatay'ın dibinde sınırda. Zaten biliyorsunuz bütün dolap Hatay üzerinde dönüyor. Evet sohbetlerimde de söyledim Amerika'nın projesi işte Hatay'dan denize e, petrolü işte neyse doğal gazı petrolü oradan Avrupa'ya. Akdeniz'e Hatay üzerinden geçmesi lazım. Onun için Hatay'ın elimizden alınması için bütün dolaplar, bu dolaplar onun için dönüyor. Yorgan gitti, kavga bitti, Nasrettin Hoca'nın hikayesi usulü. Yani bir de bakarsınız işte Allah muhafaza Hatayı yeni işgali veya Hatay'ın işte görevlerinde savaş çıkartmak demek. Savaşı Hatay'a da sıçratmak niyetiyle oluyor. Bu planın doğrultusunda herifler maksadına eriştiği zaman ...Kerkü'nün petrollerin üzerine konduğu zaman... ...veyahut işte Hatay geçidini, yol güzergahını eline aldığı zaman... ...ne IŞİD kalıyor... ...bir anda... ...ne terör kalıyor, ne terörist kalıyor. Bütün terör örgütleri bir anda biçiyor. Ama o hedefe hizmet etmek için o 50 sene, 100 sene o terörü de orada... ...devam ettirebiliyorlar. PKK'nın, PYD'nin... ...efendim ne gücü var? Bütün silahlarını, bütün... Ee, terbiye, talim diyelim yani, ee, harp taktiklerini alma Amerikan e, şeylerinde, askerlerinden, ve Avrupa Birliği'nin ordularından alıyorlar. Yoksa kendileri e, çulsuz, çabulsuz efendim, bir insanlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Peşmerge ona geze, hiçbir vasfı yok. Ve lakin dünyanın yavru bunları eğitiyor. İşte o arada, Kerkya bayrak asmak arttılar. Ee, zaten Türkmenleri, Türkleri bütün nüfus kayıtlarını yaklar yıktılar. 2002'de müstehbi bir yaptılar, sonra 2011'de bir yaptılar. E, nüfus kaydı da kalmayca, kayıtların başına bayrak dikiyorlar. Efendim, dava e, barzani davası değil. De, dava büyük İsrail projesidir, Bob projesidir, büyük Ortadoğu projesidir. Bir Kürdistan demek Kürt devleti demek eşittir ikinci İsrail devledir. İkinci İsrail Kürt devleti diye bir şey yok. Bütün proje ikinci İsrail devledir. Ondan sonra da işte Fırat'tan Nil arası meselesi bizim de 24 vilayetimiz için alan haritalar ortadadır. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Suriye'yi de karıştırdılar. Irağ'da karıştırdılar. Hem Libya'da karıştırdılar, İran'da karıştırıyorlar. Gerçi İran çok karıştıramıyor var çünkü. Şia'nın gizli bir Amerika ile Yahudi ile anlaşması vardır. Bundan dolayı onlar savaşır gibi göstererek e, maymuna bak yaparlar. O arada bizim el Sünnet'e olan olur. Suriye'de ve Irak'taki ehl Sünnet Müslümanların, Filistin'deki ehl Sünnet Müslümanların durumunda olduğu gibi. O arada Lübnan'ı şimdi karıştırmak istiyorlar. Çünkü orada da Arz-ı Mavud'e giren kısımlar var. İsrail'in bir taraftan e, sınırındadır. Ama bir de bakarsın, şia aradan sıyrılır. olan el başına gelir. Bombalar, kimyasal silahlar el-i kafasına yağar. Allah el-i sünneti e, ahirette azap yapmayacağından, dünyada bir çilemiz vardır. Ama akılsız yöneticilerin yüzünden, Suriye'deki, Libya'daki, Rübnan'daki, Raktaki, yani e, vatana milletine bağlı olmayan, Dış güçlerle iş birliği yapan yöneticiler yüzünden maalesef şu an efendim Suriye'nin yani Arap gibi gözüküyor, Arap gibi göz gör eset görsen incelesen Arap geçiliyor Halbuki ki Yahudi Yahudinin onun kadar zarar olmamıştır Müslümanlara efendim başlarına kendi Masonlarından, farmasonlarından insanlar getir getirmişler, onlarla da memleketi. ...böyle kendi memleketlerini hatta kendi elleriyle üçe beşe öldürüyorlar. Ama Müslümanlar çok zor günlerden geçiyorlar, çok imtihan yaşıyorlar. Şimdi tabii bütün üç milyon insan İdlib'e yığmışlar. Bu da bir projenin devamıdır. İdlib'e yığılan üç milyona, işte başına böyle bomba yağdığı zaman da... E, ...bunların hepsi Hatay'a göçmek zorunda kalacaktır. İnşallah kalmazlar. Gavurdan insaf beklenmez, Rusya'dan medet istenmez, Rusya'nın neyine görecek? Bu bombalamada Rusya'nın da dahli olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklar İran'ın dahli olduğu söyleniyor. Bazı tweetlerde İran komutanı Süleymani'nin bu adresi verdiği günlük saatini söylediğini, tweet attığını söylüyorlar. E zaten Esed cephesi, Esed, İran, Rusya birdir. Bakın şimdi Rusya açıkladı, ben Birleşmiş Milletler kimyasal silahı üzerine toplantı olursa veto edeceğim dedi. 5 daim üye midir nedir? Tayyip Bey diyor ya dünya beşten büyüktür ama işte bu 5 maalesef bir tanesi veto ediyor, şey diyor kimyasal silah kullandığı sabit. E, Türkiye şimdi Hatay'da gelen 30 tane te yaralı tedavi ederken bütün dünya kimyasal örgütlerini de çağırdı şimdi gelin tespit edelim millet yanmış diye. Fakat e, Rusya şimdiden diyor ki veto ederim. ya Rus gavurunun neyine güveneceksin yani? Bir Müslümanın ölmesine acır mı ya? Acı mı ya? Rusya Rus gavuru kaç kere işgal etti? Karadeniz'den ileri geldi. Yunanistan buradan yığınak yapıyormuş Trakya'ya. O da oradan azılık içerisindedir. E IŞİD'i getirdiler sınırımıza. İtli ve şuraya buraya yığdılar şimdi. E, bir ara zaten o FETÖ'nün darbesinde çok konuşuluyordu ya. PKK'da şehir içinde ayaklanmalar yapacak. IŞİD'in de on bin, yirmi bin, otuz kontrolüyle, Amerika'nın kontrolü. Allah muhafaza etti o darbe. Elhamdülillah. ...Allah'ımızın yardımıyla, ordumuzun, asker polisimizin, işte halkımızın, Müslüman kardeşlerimizin gayretleriyle, şehadetleriyle o işgal elhamdülillah bertaraf oldu. Ama yavruların hıncı daha da artıyor tabii. Başarısız oldukları zaman yollara alternatifler üzerinde çalışıyorlar. Bunlar biliyorsunuz masa başı çalışırlar, 50-100 senelik projelere çalışırlar. Bizim gibi günübirlik, bugün şu oldu diye habere duyduktan sonra yorum yapmazlar. Daha o haber olacak, ne zaman, hangi saatte hangi haber olacak onu kurarlar. Biz maalesef, işte Osmanlı şey çöktükten sonra başıboşluk oldu İslam aleminde e, ve bu bir araya getirilemiyor şu anda da maalesef. Bari vatanımızın bir avuç vatanımız kaldı. Onu böldürmeyelim etmeyelim de bari, Arab'ın Acem'ine yine biz ehl de fayda veririz. Bize de bir şey olursa herkes, hepsi yetim kalacak, öksüz kalacak. Onun için çok uyanık olmak, ehl Sünnet merkezinde toplanmak, Kur'an ve Sünnet'te toplanmak, alimlere müracaat etmek, istişareyi ehliyle yapmak, istihareyi ehlinden sormak, büyük velilere danışmak, e, bunlar çıkar yollardır. Şurasız, meşveresiz, istişaresiz, ulema ve evliyaya danışmasız olan hareketlerin ihvan-ı müslimine nelere mal olduğu, Suriye'de, Mısır'da vs. Filistin'de Efendim, bu kadar e, maddi manevi kayıplara, ziyanlara sebep olduğu e, ilim ehliyle, gerçek ilim ehliyle, akıllı başında olan ilim ehliyle iştişare edilse daha efendim zararın az olacağı gözler önündedir. Gözler önündedir. Ama biz ne yapacağız? Biz ancak şu anda dua yapmaktan başka bir şey yapamayacak durumdayız. Ne, ne yapabiliriz? Orada Müslümanlara kimyasal attılar. Siringazı mı bilmem ne mi? Şey, çeşitli çeşitli şeyler var. Bütün hepsi yandılar. Bilmiyorum elma kokusu yaymışlar diyorlar, bu şeyler diyorlar, millet hukukuya toplamış diyorlar. Çeşit çeşit şeyler var. Riva, muhtelif olmakla beraber yüzü geçmiş, ölü sayısı. Şehitlerimiz var. Bundan çoğu çocuk. Efendim e, bunların e, böyle... Tabii teşbih de etmek istemiyorum. Zehirlenmiş hayvanların can çekişmesi gibi nefes alamayarak can çekiştikleri e, videolar paylaşılıyor. Ondan sonra her tarafların yandıkları e, görülüyor. İnsanlar birden kendine işte hastanede ayık olanlar, ay ayılanlar, karım nerede, çocuğum nerede, kimsenin kimsenin haberi yok. Bu şekilde kafalarına ee, ...yani tabii ki bomba her zaman bomba silah da... İşte ...kimyasal olunca biraz daha dünya... E, ...haber değeri oluyor yani yoksa. Her gün yüz kişi ölüyor. Yani haber değerinden çıktı yani. Şu anda kimyasal olduğundan haber değeri oldu. Her gün... ...altı senedir her gün... ...ortalama yüz ölüyor. Bu habere yansıyor, yansımıyor. Her gün... Yani bunu... ...ya bunu can dayanacak bir hali kalmadı. Bütün şey... İşte Kerkük, Rakka, bilmem Çünkü Rakka'nın çok büyük petrol rezervi var Rakka'da. Kerkük'te İran petrollerinin yüzde kırkı var. İran petrolleri dünyanın, dünya petrolünün yüzde yedi Kerkük petrolü Irak petrolünün yüzde kırk nokta küsuru 17'si Ve Kerkük petrolü çok ucuza mal oluyor çünkü yere yakın çıkıyormuş. Hiç masrafı yok bütün kar şeye kalır. Zaten Amerikan şirketleri orada çoktan petrol şirketi vardı. Bazen hani bunu taşır onu. PKK bunu taşır onu. P de bunu taşır onu. IŞİD bunu taşır onu. Şerefsizler. Yani Bağdad'i denen zındığın haricilerin imamı olan şerefsizin Musul'dan kaçması için bak bugün haberlerde çıktı. 17 tane intihar sandığı düzeliyor Çünkü Haçlı Şabi oraya saldıracağı zaman bu Musul'daymış bu. Şimdi Musul'dan canlı kurtarıp Suriye'ye geçecek. Musul'dan çıkmak için, milleti kendi canını kurtarmak için 17 tane jipten canlı bomba intihar saldırır. 17 intihar saldırısı. Şerefsiz demiyor ki ben madem savaşıyım ölürsem ceberiyim. Ne yapıyor? 17 tane insan, yanlarında da kaç kişi varsa neyse, bunlar öyle şartlamışlar, öyle robotlaştırmışlar ki, 17 tane canlı bomba, yani arabayla, Arabalar kendini patladı. 17 kişi kendini öldürüyor. Neymiş efendim? Bağdadi'yi çıkarabilmek için Haçlı Şabi'yi yarıp o niyetinde de operasyon başarıyla tamamlandı. Ne operasyon tamamlandı? 17 tane orada milletin, ümmetin işte Kırgızistan'dan mı gelmiş, Azerbaycan'dan mı gitmiş, Türkiye'den mi, gitmiş, Endonezya'dan mı gitmiş, dünyanın her tarafını kandırıyor bu Vahabiler. Cihat var diye. 17 kişi kendini patlatıyor. Efendim orada Bağdadi'yi Yol veriyor. Bağdadi Musul'u e, niye işgal etti? Cihad için Allah için mi? Değil. Ya ne için? Amerika, Musul'a, e, İsrail, Musul'a, Kerköy'e Barzani, Kürtistan bayrağını assın diye işgal etti. Çünkü o, onu püskürtenler dediler ki bayrağı çekeriz. Çünkü orayı önce işgal etti. İşgalden sonra e, kaybetti, görünümü yaptı. algülüm, vergülüm Ve neticede ala ve lef Kürt Mehmet nebete bir de baktık, Kürdistan'ın bayrağı çekildi. O zaman maksat neymiş? Büyük İsrail projesi, BOK projesiymiş. IŞİD'in maksadı. Şu anda anladık onu. Ben an, bunu senelerdir söylüyorum. Ama Bağdadi diye bir Allah adamı yok. Bunların hiçbirinde Allah rızası bir cihat, bir şey yok. Yok Şii düşmanlığı bilmem Numara! Kendi Şii'den beterler bunlar. Allah gökte demeyen el üstü kıtır kıtır kesiyor ya. Ne, ne, ne dini var, ne imanı var? Allah'ın mekan ispat ediyor. Mücessime sapık fırkası. Yani ne yapacağız? nere gideceğiz? Kardeşler, durum vahim. Dolap geliyor, geliyor Türkiye'nin üzerine, Hatay'ın üzerine. Hedef kitleniyor. Bütün mevzu ee, ...Amerika'nın işte çullandığı petrol ve doğalgaz yataklarının Akdeniz'e inmesi Türkiye'ye işi düşmeden. Anladın mı? Şu anda da Türkiye'deki olaylar bundan çıkıyor. 15 Temmuz darbesi bu niyetle yapıldı. İşte halkın direnişiyle elhamdülillah millet biraz şuurlandı, uyandı falan. Amerika'da pabucun pahalı olduğunu anlayın. Şimdi alternatifler üzerinden... İncirliği kapatırsak ne yaparız? Şimdi üst yapıyor şeyde. Efendim, Kobani'de şu anda Amerika üst yapıyor. Niçin İncirliğin muadelesi? Anlıyor ki Türk milleti Allah'ın izniyle teslim olmayacak. E, bu noktada işte İncirliği taşımak şeyine göre Kobani'de şimdi üst var. Yapıyor yani inşaatlar başladı. Birkaç sene böyle idare eder, birkaç sene içinde birkaç yerde inşaat yapıyor şu an. Üst yapıyor. İşte Allah Hatayı muhafaza buyursun. Vatanımızı muhafaza buyursun, zerre toprağımıza zeval vermesin. askerimiz, polisimize zeval vermesin. Ama... Kurban olduğum Allah'ım, Suriye'deki bu ateşi de, bu Yahudinin yaktığı, Büyük İsrail projesini tutuşturdu. bu ateşi bir an evvel söndürsün, durdursun. Şu Müslüman halk, bu gariban millet evlendi ocaklarında oturabilsin, yaşayabilsin ya bunu. Üç milyon adam iddipte şimdi. Kafalanı ne yacak bekliyor. Bu ne zor bir şey ya. Bu ne zor bir şey? Kimyasal gelecek, atom bombası mı? her şey yapar ya. Yapmadı mı Amerikalı? Vietnam'daşı. Bunlar her şey yapar. Atom da atar, yüz binleri öldürür bunlar. Ya imansız adam, kitapsız ya, kafir ya bu. Hal Amerika'ya, hal Rusya'ya. El Küfür Milleti vahit. Küfür tek millette. Hiçbirinden mededim da olmaz. Akıllı hareketler edilerek siyasi şeyler, devletler arası politikalar izlenir tabii ki. Ama Hiçbir zaman bunlardan dost olmaz. İç meseleleri büyütmemek, iç meselelerde boğulup kalmamak, esas dışta oynanan oyunu çemberin etrafımızda daraldığını, hataya mataya doğru geldiğini efendim işte Kandil'i temizlediklerden Sincan mıdır, Sincar mıdır, nedir bilmiyorum işte o bölgede e, muazzam bir PKK'ya üst verildi. Yani şu anda yapıyor. Sen Kandil'i bitirdin de sen ne olur? Irak. PKK'nın elinde, PYD'nin Suriye öyle. Yüz bin kişilik PYD'nin ordusu var şu an ya. Yüz bin... Amerika besliyor şey diyor. Buna neyle yani şey edeceğiz? Baş edeceğiz. Ancak Allah baş edebilir. E Allah'ın da adamı değiliz. Namazlarımızı doğru kılmıyoruz, abdestlerimizi doğru almıyoruz, gusüllerimizi doğru almıyoruz. Efendim işimiz, gücümüz diziler. Adalardaki, modalardaki bilmem yarışmalar, terbiyesiz müstehcen kanalları izlemeler, bütün gençlerimizin efendim seyrettiği, takip ettiği, izlediği şeyler efendim asla vatan milletle ilgili bir şuur veren yayınlar değil. Bu, bu reytinglerle, bu izlenimlerle, bu teveccüh, bu yönelişle bu millet nereye gider? Mişkal olursa haber olmazsa gider. 13'ün bir yandan dua, bir yandan davet, bir yandan tebliğ. İçimizde dünya kadar e, ajanlar var. Dünya kadar, Hatay'da şu anda dünya her devletinin ajanı çalışıyormuş. Her devletin ajanı varmış şu an. Uluslararası. Yani kimi kime vurdururuz. İşte orada bir Nusayrı e, şey de var, halkımız da var. Şimdi orada ne çıkar? Alevi Sünni çıkar? Kürt Türk ne çıkar? Kürt Türk ne çıkar? Şimdi zaten IŞİD'e çok yakın oralar Hatay, şey olarak yani, militanlara çok barut oldu, barut. Bir an evvel memleketimizin sükûnete, sekinete aklı selime, istihareye ve istişareye ihtiyacı var. Allah etkililerimize bu feraseti ilham eylesin. Onları, onlara rüştlerini ilham eylesin. Onlara her türlü eşrarın şerinden muhafaza eylesin. Suikastlardan muhafaza eylesin. Fıran evvel derleyip, toparlayıp, şu vatanımızı dış güçlerin işgalinin şerinden önce e, muhafaza edip, ondan sonra yeniden kalkınma, yeniden lider ülke, yeniden Büyük Türkiye sloganıyla efendim, başlatılan e, projeleri ikmale, itmama muvaffak eylesin. Amin. Bu amin denilecek duadır. Bunda hiçbir zarar yok. Herkesin buna dua etmelidir. Kurban olduğumu Allah'ım İdlib'deki şehitlerimize Rabbim gargayı garg rahmet eylesin. Kabirlen nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan eylesin. Bu ümmetin en yüksek şehitlerin mertebelerine Allah'ım şu ödenler vahına ilhak eylesin Allah. Im. Geride bıraktıkları aileleri çocukları, çocukları, hastanelerde, nerelerde tabi hayatta oldukları için onların çileleri bitmemiş. Allah'ım sabrı cemilleri cizilliyor. Yaralılar, acil şifalar. Allah yangınlarını söndür, söndürsün Allah'ım ateşlerini. <gülüyor> ne zaman bir ateş tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Kurban olduğum bu senin ayetindir. Bunlar kimyasal silah attı, yaktılar Müslümanları. Söndür bu ateşi ya Rabbi. Bu esetten sen de, İran'dansa, Rusya'dansa, Amerika'dansa, İsrail'dense. Ki hepsi bunun bu kanda müşterektir. Bu kanlarda boğ bunları helak eyle bu tuğbanın. Müslüman kanlarını, tufan eyle bunları helak eyle. Gark eyle Allah'ım. Söndür bu, itfa eyle Allah'ım bu ateşleri. Yaktılar milleti, çoluğu çocuğu, yaktılar Allah'ım. Senin vaadin haktır Allah'ım. İman eden erkeklerle iman eden kadınları yaktılar. Fetenu ehraku demektir burada. Eshab-ı bahsediyor, Burç suresinde. Müslümanları ateş kuyusuna, ha üzerine kimyasal atıp yakıyorsun. Ha ateş doldurup çukura atıyorsun. Bunun farkı? Ashab-ı bunlar. Etrafına da oturdular, seyrettiler. <gülüyor> Müminlere yaptıkları işkenceyi de seyretmek için kürsüler kurdular. Etraftan o kafirler seyretmeye başladılar. Yani bunlar da bu bombaları atanlar da şeylerinden seyrediyorlar. Uydular aracılığıyla. Bütün bu İran'ın, Esed'in bir adamları ne yapıyorlar? Bomba başarılı oldu bu millet öldü mü böyle seyrediyorlar. Müminlere yaptıklarına şahitler. Şu anda e, tabii ki yanına gelmek lüzum etmiyor. Şu anda zaten e, efendim e, cihazlarla hepsi görüyorlar bombayı nereye attıklarını biliyorlar. İzmali akbur. Ateşin başına oturmuşlar seyrediyor Bunlar da bu ateşte milletin ölümünü seyrediyorlar. Ha, -ha ediyorlar. Seviniyorlar. Acır mı Şi eli sünneti? E? Acır mı Rus gavuru Müslüman'a? Acır mı Esed gavuru Müslüman'a? Onun için müminleri erkeğini kadınını çoluğunu çocuğunu o yakan kafirler var ya. Felev mazabu cehenneme. Cehennem azabı onları bekliyor ama cehenneme kalmaz. Velev azabu'l O Dünyada da yakıcı azap onlar içindir. İşte asabı uhtudü e, yani oyuklara ateş doldurup puta tapmayanları, İslam'dan dönmeyenler yakan o zalim, kafir kral ve ahalisi şeyi ne diyorsunuz ona? Eşrafı kavminin bunları o ateş, oyukların, oyuğun içinden, büyük çukurun içinden çıkarak alevler bunları etrafta ta uzaklarda kürsü kurmuşlar. Yani ateşten sıcak da gelmesin diye daha yüksel kurmuşlar. Ta oralardan ateş aldı içine bunların hepsini yaktı. Bütün tefsirler bunu zikrediyor. Onun için cehennem azabına kalmaz. Bu Esed'in bu Efendim, Şia'nın, bu Rus'un, bu İsrail'in neyse. Bu arada, bu kanda, efendim, e, payı olan her türlü gavurun, kitapsız zındığın dünyada da yandıklarını göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Birbirinin ateşine düşecekler, birbirini yakıp yıkacaklar. Çünkü inanan erkeklere kadınları yakanlar diyor. Bunlar yaktılar. Artık zulüm arşa dayandı. ...buna kimyasal, kimyasal, çoluk, çocuk demeden... ...o zaman mevlada devreye girer. Mevla'nın yardımı çok yakında devreye girecek. Allah Teala bunları yaktıkları ateşle yakacak. Bu ateş onlardan çıktı, yine onlara dönüp onları yakacak. Ve Rabbim Ehl-i Sünnet'e kurban olduğum... Suriye'nin sonu iyidir. Yani Şam'ın ve havalisinin... Hadis-i Şerifler, sahih Hadis-i Şam hakkında çok var. Kıyamete yakın itibar etmiş. Kıyamet uzak olduğu için şu anda... Ya kıyamet yakın değil. Ama ileriki dönemdeki bütün sahihat şerifler, kaynaklarımız çok. Hepsinde görüyoruz ki Müslümanların makar'ı, istikrar yeri, bütün ehl sünnetin toplanma yeri, Hazreti Mehdi'nin imam olduğu nokta vesaire vesaire. Dünyada en istikrarlı ve Müslümanların en rahat edeceği yer, ma'kilün li ehli, İslam ehlinin karargahı, barınası, sığınağı, mekke Medine bile demiyor. O dönemde mekke Medine bile devreden çıkıyor. O dönem Şam ve havalisidir. Kudüs ve Şam aynı bölge sayılıyor zaten. İnşallah yani Mescid-i Aksa şenlenecek, şam Şerif şenlenecek, Yeniden Eylül Sünnet oralarda istikrar edecek. Ee, ama birilerine Rabbim şehadet nasip edecek, birilerine Allah'ım yüksek dereceler nasip edecek, birilerine Allah'ım kefaret nasip edecek, birilerine Allah'ım kahredecek, mahvedecek, helak edecek, edüvedi azaba namzet edecek. Allah'ımızın hikmetleri sonsuzdur. Bizim aklımız bunları kavramaz. Ama biz İslam'ı doğru yaşayalım. Bak Efendiler 20 sene evvel ne demiş? 20 sene evvel demiş ki tarikat derslerimizi, zikirlerimizi vakti vakti yapmazsak Irak'ın ateşi, Irak'taki savaş bize sıçrayabilir demiş. Bugün Yusuf Hoca söyledi. E şimdi büyüklerin lafları nasıl? Bakıyorsun 20 sene sonra, 50 sene sonra nasıl çıkıyor? Mevlana'nın sözleri 700 sene sonra şimdi tam Hedefe vurmuyor mu Mestefi'de? Aynı. Ya biz zikrimize bakalım, ibadetimize bakalım. Devletimiz, hükümetimiz, yetkililerimize Allah teraset, basiret, e, kuvvet, metanet, şecaat, cesaret, istikamet nasip eylesin. Amin. Onlara çok dua edeceğiz. Gece gündür. Çünkü onlar yönetiyor. Ama şimdi herkes de vazifesini yapacak mübarek adam. İki türlü ordu var. Bir de seccade ordusu var, dua ordusu var, teheccüd ordusu var, gece ordusu var. E biz ibadetleri gevşettik. Yani bak sıkıntılar artıyor Müslümanlar üzerinde. Onun için... İmam-ı Rabbim Hazretleri'nin ruhları için İdlib'de şehit olan e, kadın erkek... ...bütün şöhedamızın, Suriye sürecinin tümünde bugüne kadar iman ile İslam ile üstüne üzere hayatını kaybeden bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedur resulullah fi kulli lamhaci ve nefsen adada ma ve ilmullah. Allah Allah Allah. Hediyelerimizi isale ile, şefaatlerine nail ile, becerebildiğimiz işleri geri bırakmaktan, ihmalden bizi muhafaza ile, ahirette mesul etme yar. Bizi keyfe düşürme, bizi cevklere, bu programlara, eğlencelere kaptırma ya Rabbi. Kardeşlerimiz orada yakılırken, kimyasal silahlarla yavrularımız, Müslüman ehl-i sinnet kardeşlerimiz cayır cayır yakılırken, bu memlekette bu eğlencelere talanları ikaz eyle ya Rabbi. Gaflet uykusundan uyandır ya Rabbi. Namazı abdeste döndür, tevbeye çevir ya Rabbi. İbret almayı nasip ya Rabbi. Bu nasıl iştir ya? Orada çoluk çocuk yanarken buradakiler göbek atıyor. Yani hiçbir ümmet şuuru yok. Ümmeti bıraktık. Ne bileyim? Hani insan hakları vardı, insan diye bir laf vardı. Yani şu anda ben köpeğin hakkını arayanlardan köpeği aç bırakıp öldürürsen olur mu? Cehenneme gidersin. E köpek kuyuda mahsur kaldı. Tabii ki o köpeği Piran çıkartmak lazım. Aç susuz kalırsa günlerce geçen bir köpek kuyuda kaldı 10 hani. gün falan uğraştılar çıkartma. Doğruydu. Fakat ben bakıyorum da bazı kanallarda, bazı sosyal medyalarda, şurada burada, yani bir e, efendim maymunun, bir e, kelbin e, başına gelen, tabii biz hayvanlara da çok eziyetlerini asla istemeyiz üzülürüz ama onların haberi kadar, onların haberi kadar, ee, İdlib'in kimyasal silah kullanılmasının haber değeri olmadı. Olmuyor, görmüyor. Ölen Müslümansa, ehli sünnetse hiç haber değeri yok. Ama bu Allah'ın gazabını celbeder. Yani. Bu kadar eğlence, düşkünlü insan biraz ne bileyim ya. Yani zevkini kaçırır, keyfini kaçırır ya. Bu nedir ya? Bu katliamı görünce insan insanlığından utanır insan. Yok. Ama bu ihmaller, bu keyfe kaçmaklar, bu bana olmadı ya bizim mahallede bir şey yok ya ben programımı seyredeyim, dizime devam edeyim demek kesinlikle ya Rabbi benim de başıma belayı gönder demek gibi davetiye çıkartmaktır ya. İslam'a dönüp tevbe et. Recep ayındayız, Haram ayındayız, Tevbe ayındayız. Ne olur Tevbe edelim istiyor edelim ederim de. Bir namaz kaçırmayalım, cemaati kaçırmayalım da. Bu bela vatanımızdan uzak olsun ya. Yani. Ne buyur reyman ve Vebadet Tuhuril kamili. Abdestin, temizliği, tahareti tam alacaksın. Kamil ve mükemmel. Taharet, istinca, istibra, yaşın kadar adım atmak, donla bulaştırmamak suretiyle, yani acelem var pamuk kullanmak suretiyle, akıntıyı kesmek, taharete dikkat etmek, hem suyla her türlü taharet malzemesini kullanmak suretiyle icabında göre bazen sabun da gerekir. benim bazı e, gaytadan dolayı bunlara riayetle tam bir taharet. Sonra isbagh vudu abdesti tamamlamaktan sonra. Abdesti aldıktan sonra demiyor. Isbagh ne demek itmam tas tamam alacak. Üçer yeri yıkamasından, sırasından, tertibinden, sünnetinde bu abdestin sahalesi bunu tekefül etmiştir yani ben abdesti yazdım. İmaj tabinde de abdest bölümü var çok daha tafsılan. Peki ne olacak? Yanbaki kastu salate. Bu sefer namaza niyetleneceksin. Abdestin taharetin tamam oldu. Elleti yemi'u raculü mümin, müminin miracı namazdır. Yaşın mirac geçici geliyor 27'sinde. Biz göklere çıkacak halimiz yok ama namazda o ruhaniyeti tadabiliriz. Namaza konmuş o. Has salatü miracü'l mümin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz müminin miracıdır. Hele ettehiyyatüdeki tecelliler. Rasulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem vermeler, enbiya'ya salihlere selam vermeler, Miraç Gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ile Mevla arasındaki mükâlemeleri naklediyoruz. O zaman e, namazı müminin miracı bilerek niyetlenmek lazım. وَهَنْبَغِلْ اِهْتِمَاهُ فِي اَدَّهَا farz mal Cemaati Farz namazların mutlaka cemaatle kılınmasına önem göstermek lazım. Cemaatsız bir erkek adam Cemahsız namaz kılmamalı. Hele ezanı duyuyorsa, ezan sesi kulağına vuruyorsa namazı camide kabul olur, evde kabul olmaz. Maalesef. Beş vakit namaz. Beş kişi, on kişi camilerde bulamazsınız ya. Yani. Her taraf cami dolu. Bu kadar cami cuma için mi yapmışlar sırf ya? Ya üç cumaya gitmesem kalbin müğlenir, şu dur korkuyorsun. Bir... Akşam namazının bu gece kişinin yatsı namazının Cuma'dan ne farkı var? Farziyet bakımından hiçbir fark yok. Hiçbir farkı yok. Yatsı namazı neyse şimdi bu akşam Cuma aynı. E, Cuma'da doluyorsunuz, doluşuyorsunuz. Bu farz namazından niye Kılıyoruz. Ama cemaat da aynı. E, Cuma cemaatsız olmuyor onun için. Bu namazlarda cemaatsiz olmuyor. Kim de sana oluyor? Böyle bir gevşeklik var. بَلْيَنْ بَغِيَنْ لَا اُتُرَكَتْ تَكْبِيرَ رَجُمْ Hatta ilerisinde gideyim. İmam Fatiha'yı okuduktan sonra yetişmek. ikinci rekata kavuştum. Dördüncü rekata. Değil. Hatta ne gerekir? İmamla ilk tekbire kavuşmak gerekir. İftitaht tekbire. Bunu kaçıran ayça işte geçen sohbetlerde söyledim. Başsağlığının evine üç gün gidiyorlar. Ya, tekbire yetişemeyelim. Çünkü büyük kâr kaybetti ahiret. mekke Medine arası dolusu. Altını Allah yolunda infak etmekten daha sevap, tek ilk tekbir kavuşmak. Sen o kadar sevabı kaçırdığın için adam geliyor başın sağ olsun diye. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin diyordular. Evvelce. Şimdi namaz kılmayan kimse bir şey demiyor. Adam namazın evmiyetini bilmiyor, cemaatin evmiyetini bilmiyor. İftira tek birine nereden İmam lan tekbiri de iyi kaçırmamak lazım. Yemin beyaza dev salat fil vakit müstehap. Evet. Namazın mutlaka müstehap vaktinde yerine getirilmesi lazım. Müstehap vakti. Mesela ikindi bir saat bir çeyrek kalana kadar müstehap. Eğer sen şimdi ikindi e, yani yarım saat kalana kadar geciktirirsen şey olmaz. Hani e, böyle bir tahrim-i kerahat, galiz kerahat galizeye girmez yarım saate kadar kurtarı diye. Ama müstehap vakti olmaz. Müstehap vakti ikindinin akşama bir, bir saat bir çeyrek kalana kadar. Yani kaldığında hastesani de tam oluyor zaten o nokta tam müstahap vakit. Müstahap vakitlerinde eda edilmesi lazım. Yani sabah namazın ona göre Hanefi mezhebine göre müstahap vakit işte son yani yarım saat kala falan. Abdest bozulsa yine de abdest tazelayıp 40 ayetle tekrar kılabilecek vakit müstahap vakit. Yani diğer mesele Hanbeli, Şafii, Malikide ilk vakit müstahap sabah namazı 13'ün meslek Medine'de imsaktan 15-20 dakika sonra kılıyoruz Tabi orada cemaatten ayrılamayız biz de. Cemaat'a uyuyoruz, cemaat'ın eftaliyeti daha fazla diye. İşte, Tabi herkes mezhebine sahip çıksın. Biz Hanefi mezhebindeyiz. Ona göre bizim e, namaz ilmi halinde, benim yazmışım, iman İslam iman diye halinde yazmışım. Bunların hepsi müstahap vakitleri çok teferruatlı anlatılıyor. E zaten camiler, erkeklerin cemaatle kılması durumunda camilerde müstahap vakit oluyor zaten. Çünkü eftalus l salatli salat l bazı azizlerde bu dur fi evveli vakti ha da var. Yani amellerin en faziletlisi ilk vaktinde kılınan namazdır yani. Namazın ilk vakti çok önemlidir. onun zimam-ı Rabban'ın bir mektubunda diyor ki Hanefi fıkında gecen 3'te biri geçene kadar yatsıyı kışın tehir etmek müstehaptır diyor ama vel fakir muzdarun fi hazel diyor. Ben bu işte diyor Hanefi mezhebin fıkında böyle yazıyor ama ben burada zora kalmışım. Niye zora kalmışım diyor? Vel fakir diyor la la hubbu tehir Tehira salati, an vakti, an evveli vakti, velev müktahara şarri. Kıl kadar diyor, ilk vaktinden geciktirmek istemiyorum diyor. Halbuki hanefi vaktinde kışın yatsın, kışın kışın geceler uzun oluyor ya. O zaman üçte birine kadar tehiri müstehap sayıldığı halde İmam Rabbani ilk vakte çok önem verir. Yani namazdan ilk vakte kılınması. Müstehap vaktinde edası lazım. Nerede? Ve muraatül kadril. Meselun filkrati, kıratta da sünnet miktarı okumaya riayet lazım. E şimdi sabah namazının farzında 40 ayet veya 40 ayet kadar bazı uzun ayet olur Kur'an'da bir sayfa bir ayet var. O mesela diyelim 40 ayete yakındır. Yani bir buçuk sayfa kadar Kur'an'dan okuduğun zaman ortalama 40 ayet ediyor. Yani bu nara sabah namazında mesela. Yatsı namazında ona göre Veşşemsi gibi, Velleyli gibi sureler Efem sallallahu anh, tavsiye etmiştir mesela. Ee, diğer namazlarda da sünnet miktarı var. Ee, bunları da riayet lazım. Tabii insanlarımızın çoğu hafız değil, şey değil. Yani cemaatla kılınırsa bu sünnetlere de riayet edilmiş oluyor. Ekseri imamlar bunları riayet ediyor ama şimdi bazı imamlar buna da riayet etmiyor. Cuma'nın farzı hep bir okunacak. Birinci rekat, ikinci rekat, hele telki hadisli çok kuvvetli sünnettir mesela. Bayram namazında da bu iki sure okunur. Ama 20 dakika hutbe okuyor. Bir dakika da inna atayin hale geçiyor. E sünneti bozuyor mesela. Halbuki sebeşmeyleyle ta sünnet. Yani kıraatta da sünnet miktarları var. Bazı rekatlarda, namazlarda okunan sureler de var. Cuma'nın sabah namazında birinci rekat secde suresi, ikinci rekat insan suresi. Kuvvetli sünnettir. Bu sünnet hem miktarı... Hem de hangi sure sünnet olduğu Bunlar önemlidir. İşte bu millet bunlara riayet etse dünyayı fetheder. Asla. Şimdi biz burada otururken bile derneğe gidemiyoruz da başımıza ne gelecek diye. Bu güvensizlik, bu korku, iklimi Hatay'dakinin durumu, öbürünün durumu sınırlardaki durumu bu güvensizlik nereden geldi? Bu millet cemaatle namaza, bu şartlara riayet etse allah Teala onlara ne verir? İzzet verir, heybet verir, kuvvet verir, devlet verir, güç verir. E şimdi gücümüz devamlı zayıflıyor. E neden? Allah vazifeni yapmıyorsun. Mevlanda da yardımı azalıyor. Bu işler İslamiyet'e bağlı. İhfezullâh'i <gülüyor> ahfâzke dedi. Ey o... Ya hulam, ey yavrum dedi yani. Hz. İbn Abbas'a söyledi bu Sen Allah'ı koru, Allah da seni koruyacak. Bu ne demek? Allah'ın nerede ben koruyacağım aşağı? Onun dinini koru, namazları koru, hafızuyla salavat, namazları muhafaza edin, devam edin, Cemaate devam edin. E Sen nerede? Allah korudun mu? Allah seni korusun. İçki gırıla gidiyor, faiz gırıla gidiyor, zina gırıla gidiyor. Allah peygamberi sövenler serbest, dine hakaret edenler hiç, hiç yok. CHP'nin adamları. Dır, dır dır dır konuşuyor. Adam kalkıyor. Bu kadar yetki verirsen peygamberi bozar. Adam da peygamberlerde ismet sıfatı var. Güneş demezler. Efendim peygamberler bozulmaz. Hani desin ki evliya olsa bozulur. Belki. Be, belki biraz. Ama şimdi adam kalkıyor peygamberleri hakaret ediyor. Peygamberleri bozar. Bir, bir kişi kalkıp da. Ya peygamberleri bozar ne demek ya? Sen hiç mi Müslüman değilsin? Hiç mi hanım baban ahmeti okutmadı seni? O Hüsnü Bozkurt çıkmış. Sizi hangi o, o analar doğurdu? Sizi hangi mektepler okuttu diyor. E seni hangi ana doğurdu da, hangi mektep okuttu da sen bu millete diyorsun ki sizi denize dökerim. Sanki karşında Yunan gavuru var haşa. Millete böyle saldırıyor. Milletin değerlerine böyle saldırıyor. Geçen aylar evvel beni ilk o genelkurmay başkanımızla bir tokalaştık diye yani. İlk benim mı ben. Tübbeli'nin adamları şöyle askeriyeye girdi bilmem neye girdi ne alakası var askeriyeye girdi Kübbelin ne oldu? gitti askerlik yaptı geldi Tübbeli'nin ne adamı var askere girecek Biz ne iş teşkilatçılığımız var biz namaz abdestle meşgul oluyoruz millete iyilik almak diyoruz Daha oradan kalkıyor bize hedef gösterdi mesela Şimdi de bütün milleti denize dökerim diyor herif Peygamber hakaret etse kimse bir şey demiyor Şimdi biraz bu millete genel manada hakaret olunca tabii herkes ayaklandı biraz ama CHP'nin kendi içinden de buna ses verildi. E bu böyle nereye gidecek? Başkan yardımcıları gidiyor, terörist cenazelerine katılıyor. Taziyeler yapıyor. Milli, milliyetçiyim geçiyor, ulusancıyım geçiyor, vatancıyım geçiyor, Atatürk'ün partisi diyor. Ondan sonra kalkıyor, askere polise silah sıkan adamları, taziyeler, bas sağlığı bilmem ne bilmem ne böyle bir çelişkiyle böyle bir şeyle bunlar nereye varacağız yani? Allah bize yardım eder mi ya? Peygamberlerin, Ali'ne konuşulan, efendim İslam'dan bir haber Bulunulan e, dini İslam'ın değerleri ayaklar altına alınan efendim bir ortamda Allah'ımız bizi korur mu ya? Korumaz. Nereden yetişti bu kadar efendim cahil? Biz de onlara soruyoruz ya. Yani. Peygamberin sıfatını bilmeyen, peygamberin bozulmayacağını bilmeyecek kadar Amentü'den bir haberle nereden çıktı bunlar? Biz nereden çıkmışız? Ne nereden çıkmışız? Vatanın özbeğiz, evlatlarıyız. Burada doğduk, burada büyüdük biz. Ne işimiz var bizim periyolojilerle, gavurlarla, PKK ile, IŞİD Milli PYD ile? Milliyse biziz milli. Kim kimi nereden kovuyor ya? Biz İslam'ı muhafaza edersek Allah bizi muhafaza edecek. Biz namaza devam edeceğiz. Erkekler mutlaka cemaatle namaz kılacağız. Allah da askerimize, polisimize yardım edecek. Devlet büyüklerimize ilham edecek, kuvvet verecek. Bu ablukayı kıracağız. Bu işgal tehlikelerini atlatacağız inşallah. Daha atlatmış değiliz. Çünkü Allah'ın dinini korumadık. Allah bizi korumuyor. Koruyor, koruyor. 15 Temmuz'da alenen korudu da artıralım. Çünkü sen Allah'ın dinini muhafaza edersen, haramlardan sakınırsan, kadın erkek bir arada dolanmazsan, efendim hicab ayetini uygularsan, lehvel hadislerden, eğlencelerden, kumarlardan, satrançlardan, efendim tavlalardan, piyangolardan uzak durursan, anladın mı? Ne kadar adamı bu yola getirirsek, ne kadar adamı haramdan kurtarırsak, bir insanın namaza başlamasıyla Allah memleketi bağışlar ya. Bir insanın namaza başlaması. Emri ne yani müker. Vaaz edin, nasihat edin, iyiliği teşvik edin. Kötülükten alıkoymaya çalışın. İkna edici delillerle, ayetlerle, hadislerle. Vazifemiz bu. Bizim aktif siyasetleşimimiz yok. Biz siyaset adamı değiliz. Siyaset yapanlara duacıyız. Biz bu vazifeyi yaparsak Allah Teala bize yardım edecek. Ve muhafaza edecek. Vatanımızı da bağışlayacak. Dinimizi de bağışlayacak. Canımızı, malımızı da başlayacak. Yoksa hepsi gidecek. Yani e, din kalmayınca, za, vatan kalmayınca, za, ne yapacaksın? Cuma mı kılabilirsin artık? Bayram mı toplanabilirsin? Bomba yağıyor kafalarına görmüyor musunuz? Müslüman kardeşlerimizi. Allah kurtarsın. Hiç bir hürriyetleri kaldı mı? İsrail şimdi ezanı da yasakladı. Opolü de yasakladı şimdi. Allah akber duyulmayacak Mescid-i Aksa'dan. Şurada bir ezan, sesimiz var, şeyimiz var. Niye camileri cemaatsiz bırakıyorsun? Niye sabah namazdan cemaatlerle doldurmuyorsun? Allah'ım biz senin dinini koruyoruz. Sen de bizim vatanımızı koru diyemiyoruz ya. Onun için fıkıh meseleleri önemlidir de bu millet. Aman! Hoca efendi memnun dünyada neler oluyor? Sen diyorsun ki Van müstehap vaktinde kalın, cemaatla kalın, kıraatta miktarını söylüyorsun. Yani ne gerici adamsın diyorsun. Esas ilerici benim. Esas bu memleketin kurtulması için proje üreten teşvik verdim. Çünkü der <gülüyor> benim, benim Allah rabbimin nakilcisiyim, i kiramın nakilcisiyim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu vasiyet etti. Allah'ın dinini koruyun, Allah da size muhafaza edecek. Ondan sonra tabii namazla ilgili diğer bazı meselecikler diyor. Fakat hakikaten başımıza sıkıntılı gündem olduğu için biraz e, konu yaptım. Yarınki derste de inşallah efendim. E, Devam ederiz. Derdimiz bitmiyor hoş. Allah derman kalbi eylesin. Fazl-ı Kerevi mektubat dersinde devam ederiz. İnşallah İmam Rabbani Hazretlerimiz kısa bir, birkaç teşvik yapıyor. Tabi oradan e, itikada yönelikti bu mektup. Onu bitirdi 10 e, on sayfadan fazla. Şimdi abdest namazında çok önemli olduğunu kısaca e, beyan ediyor. Ondan sonra biraz işte tasavvufa teşvik yapacak. Ve yani eğlencelerden de biraz uzak durmaya teşvik yapacak. Ee, böylece biz inşallah büyüklerimizi dinlersek dünyada da de felah bulacağız. Bir cemaat bunu yaparsa diğerlerine de siperi sahaka görev, görev paratonel gibi yani e, topraklama yapmak gibi bir şeyle Allah toptanımızdan vatanımızdan belayı kaldıracak. Herkesin aynı namazda abdeste aynı şuurda olmasını da bekleyemeyiz. Ama bir cemaat bari Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, el-sünnet eee milletine, yetkililerine, görevlilerine dua eden, iyilik isteyen bir cemaat olsun. Millete vazife nasip etsin de bu belalar müdeffa olsun. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem.